أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله rahim العالمين ﷻ, Rabbi'ül Alemin. Ve salat ve selamü 'ala Rasulüna Muhammedin ve 'ala alehi ve evet, dersimiz imamet ve imametin ahlamıyla ilgili bab e, konusunu işleyeceğiz. هذه işleyeceğiz. Bu Bu dini vazife el muhimmetu mühim olan dini vazife elleti o dini vazife ki Teallah Raulullahi ve Teallahlefe uhur raşiune. O dini vazifeyi Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellem kendisi bizzat onun yerine getirdi ve onun raşid olan halifeleri de o görevi bizzat yerine getirdiler. وقد جاء imameti فضل الامامه احاديث كثيره منها وقد جاء في فضل الامامه امامه fazileti hakkında geldi ahadithun katira çok hadisler geldi minha onlardandır yani o hadislerdendir. قوله صلى الله عليه وسلم رسول الله عليه şu sözü felasetun ala kuthban al miski yawm kıyame 3 kişi vardır ki kıyamet gününde misk e, miskin bulunduğu bir yerin üzerinde olacaklar. "Raculun emma kavmen ve hum bihi raduna." bir adam emma kavmen bir kavme imamlık eder ve hum bihi radune. onlar ondan razıdırlar. Yani kavim ondan razı olduğu halde o kavme imamlık eden insan. Tabii bu hadis nedir? Bu hadis Sünenlerde ve İmam Ahmed'in müstedesinde varit olmuştur. Lakin muhakkik alimler hadisin zayıf olduğunu söylemişlerdir. Ve fi'l hadisin başka bir hadiste inne lahu minel ecri mithu ecri men salla kalfahu Onun için onun arkasından namaz kılanların ecrinin aynısı vardır. Ve lihaza bundan dolayı kana ba'du's sahabati bazı sahabeler idi. Yequlu lin-nebi sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah aleyhissalatu ve diyor idi iğalni imam qavmi beni qavmimim imamı kıl lima ya'lemun fi zalika bildiklerinden dolayı fi zalike bunda minel fadilati ve'l Fazileti ve ecri bu işteki fazileti ve ecri bildiklerinden dolayı Resulullah Aleyhissalatu vesselam'dan böyle bir talepte bulunuyorlar sahabe Şimdi burada e, ilk konumuzun girişinde İmamlık. imamlık dediğimiz zaman imamet kelimesi emme fiilinin mastarıdır. Öyle değil mi? İmamet kelimesi emme fiilinin mastarıdır. Emme ise yani bir kavmin önüne geçen bir kavmin kendisiyle itimam ettiği yani kendisine uyduğu demektir. Namazda öne geçen insan da arkasındaki insanlar namaz fiillerinde kendisine uyduğundan dolayı kendisine imam denilmiştir. İmamlığın İslam dininde gerçekten yeri çok önemlidir. Buyin en önemine ve faziletine delalet eden en büyük delil ise toplumun içindeki en önemli insan ömrü boyunca bu vazifeyi kendisi bizzat görmüştür. O da kimdir? Resulullah Aleyhissalatu vesselam'dır. Çünkü en faziletli insanlara en faziletli ameller yakışır ve Peygamber Aleyhissalatu vesselam bir özür olmadığı müddetçe kendisi yani bulunduğu toplulukta imamlığı, imamlık görevini kendisi yapmıştır. Ha onun raşit olan halifeleri de ondan sonra bu sünneti bozmamışlardır ve kendi bulundukları yerlerde insanlara imamlığı kendileri yaptırmışlardır. Ta ki ne zamana kadar? Ta ki hilafet yerini saltanata bırakıncaya kadar, ta ki bid'atler sünnet oluncaya kadar ve hayırlı neslin izleri toplumda kayboluncaya kadar. O zaman işte sultanlar veyahut da Müslümanların başında olan halifeler ama halifeden daha ziyade sultanlık ismi kendisine yakışanlar kendileri insanlara imamlık yaptırmayıp imamlar tayin ettiler ve bu imamlarla insanlar namaz kıldılar. Ama Resulullah döneminde ve Resulullah'ın raşidi olan halifeleri döneminde asıl olan topluma imamlık yapan insanın bu vazifeyi görmesiydi. Bu da zaten bu işin faziletine delil eden en büyük delildir. Yine burada bazı hadisler söyledi. Bunlardan bir tanesi dedik. Birincisi zayıf olduğunu muhakkik ulemadan söyleyenler var. İkincisi ise zaten bu konuda velev bu hadisle ilgili de konuşulmuş olsa bile yani اِنَّ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ اَجْرِ مَنْ صَلَّى imamın İmamın arkasında namaz kılanların ecri misli kadar ecri vardır hadisi. Zaten biz şunu biliyoruz öyle değil mi? İslam'da bir işe öncülük yapan, bir hayra öncülük eden, insanlara hayrı gösteren veya aracılık yapan insan, onu yapan insanların ecri kadar ecri alır. Bu da İslam'ın hayır kapılarını çoğaltmak, ve insanın Allah'ın rızasını kazanabilmesi için insana tanımış olduğu fırsatlardandır. Yani siz bir hayrı bizzat yapmasanız bile o hayra öncülük etmeniz veya o hayra aracılık etmeniz veya birilerini o hayra teşvik etmeniz size ne yapıyor? Size aynı, size aynı ecri getiriyor. İmam da insanlara namaz kıldırdığı için, bu vazifeyi yerine getirdiği için o da bu hayra öncülük etmek babından onun ecrini alacak olanlardandır. Evet. İşte buradan dolayı şimdi yeni bir meseleye geçiyoruz burada. İmamlık imamlık yapmayı istemek meselesi. Diyor ki şeyh lakin ma al-esefi'ş yani büyük bir üzüntüyle beraber Nerafi rafi'i waqtina biz bu kendi vaktimizde görüyoruz. Kesiran min talabetil ilmi ilim talebelerinin birçoğunu yargabuna anil imameti imametten yüz çeviriyorlar. Ve yezhedun fiha ve onda zahitlik yapıyorlar. Yani zahid, burada zahidlikten kasıt hani ondan eletek çekiyorlar ve yete hallun anil kıyam biha onu yerine getirmekten bırakıyorlar yani terk ediyorlar itharan tercih ederek lil keseli tembelli ve kılle ragbetin fil hayr ve hayrda ragbetin azlığını ve tembelli buna ne yapıyorlar tercih ediyorlar ve ma hada bu değildir illa ancak taksilu min eşşeytan şeytanın ne yapmazdır şeytanın yarı yolda bırakması şeytanın alı koymasıdır fellezî yembagî lehum onlara gerekli olan onlara yakışacak olan nedir elkiyâmu biha bi ve neşâtin ciddiyetle ve canlılıkla onu ne yapmaktır ikame etmektir ve ihtisâben li'l-ecri 'indallâh ve ecrlerini Allahu Teâlâ'dan beklemeleridir Fenne talabete'l ilmi muwaqqi'e ilim talebeleri evvelen nasibil kıyame biha. İnsanlar içerisinden onu ikame etmeye en evla olan, en layık olan insanlardır. Ve bi gayriha minel amali ve bunun dışındaki salih amelleri ikame etmeye en hayırlı olan insanlardır. Şimdi imametin ecrini bize anlattıktan sonra ikinci bir konuya geçtik. Dedi ki sahabe sahabe bazı sahabeler Resulullah Aleyhissalatu vesselam'dan kendilerini kavimlerinin imamı yapmalarını istiyorlardı. Niye? Sebebi nedir bunun? Çünkü bunda var olan ecri biliyorlardı. Bundaki faziletin farkına varmışlardı ve bunu talep ediyorlardı. Şeyh diyor ki maalesef bugün ilim talebelerinin bir çoğu bu görevi hani sahabe gibi böyle faziletli bir görevi ikame ettirmek yerine bundan el etek çekiyorlar, bundan uzak duruyorlar ki gerçekten ve maalesef. Gerçekten ve maalesef bu böyledir. Bunun sebebi nedir? Bunun sebeplerinden bir tanesi şudur. Çünkü ilim talebeleri genelde kapalı ortamlarda kaldıkları için bir utangaçlık ve mahcubiyet oluşuyor. Tabii bu utangaçlık ve mahcubiyet aslında haya sınırlarında kalırsa bu güzeldir. Çünkü el-haya ulayati illa bi hayr. <gülüyor> Resulullah'ın (sallallahu aleyhi ve sözüdür. Yine el-haya şübetun iman. Haya imandan bir şubedir. El-haya kulluhu hayrun. Hayanın hepsi insan için hayırdır diyor aleyhisselatu vesselam. Haya nedir? Haya insanın Allah'ın ve kulların haklarına karşı e, utangaç olması bu şeydir haya'dır. Ama ne zaman ki haya insanı salih amellerden alıkoymaya başladığı zaman, haya insanı kendisi en layık olduğu işlerden insanı geri tutmaya başladığı zaman o zaman haya haya olmaktan çıkar. E, o zaman ne olur? O zaman mezmum olan yani şeriatın övmediği ve insanı faydalı işlerden alıkoyan bir ahlak haline gelir. Şimdi imamın mesela birçok fazilet şey vardır. İmamın birçok imkanı vardır. İmam nedir? Mesela bir kavme imamlık yapacak olan bir insan o kavme namaz kıldıracak. Bir, Eğer ilim talebesi ise bu adam fıkhı da bildiğinden, sünneti de bildiğinden dolayı o kavmi Allah azze ve celle Allah azze ve celle'nin en razı olacağı şekilde ibadet ettirecek. Öyle mi? Bizim dinimizin iki tane aslı nedir? 1- Allah'a ibadette birlemek ve O'na şirk koşmamak 2- Allah'a Resulünün dilinde meşru kıldığı şekilde ibadet etmektir. Öyle değil mi? Bizim dinimizin aslı budur. 1- Allah'a ibadette birlemek 2- Allah Azze ve Celle ibadet ederken Resulün dilinde meşru kıldığı şekilde ibadet etmek. yani tevhid ve sünnet. Öyle mi? Yani tevhid ve ittibar. Bu bizim dinimizin aslıdır. Güzel. İmam olan bir insan, bir kavme imamlık yaptığı zaman eğer ilim talebesi ise işte bu dinin ikinci aslına tahakkuk ettirebilir. O kavme sünnete en uygun şekilde nasıl namaz kılacaklarını öğretebilir. İki, insanlara imamlık yaptıran insanlar genelde insanların kendisinden din dinlediği veyahut da dini meselelerini getirip sorduğu için çünkü imamlığın manevi bir havası var. Öyle değil mi? Yani imamet mesleği Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın mesleğidir ve imamlar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın varisleridirler. Öyle değil mi? Bundan dolayı İmamlık yapacak olan insanlara e, mesela en fasık, en facir, en din konusunda bilgisiz e, insana bile dikkat edin. insanlar gidip imamlık görevini ifade ediyorsa insanlar gidip ona ne yapıyorlar soru biliyorlar. İnsanlar gidip ona soru sorabiliyorlar. Ondan dolayı nedir? Ondan dolayı e, bu e, konuda ilim talebelerinin geri kalmaması lazım. Yani hem imamlık yapacakları topluluğu irşat, hem de imamlık yapacakları topluluğun ibadetlerini sünnet üzere kılacaklarına hem de bundaki kendileri için var olan faziletten dolayı bundan geri kalmamaları, bu tip işleri onların yerine getirmesi gerekir. Tabi, tabi. Bu nedir? Bu söylemiş olduğumuz şey, Hani normal bu genel hükümdür. Öyle değil mi? Bu normalde genel hükümdür. Yani diyelim şimdi biri bunu ben bunu anlattım. Gerçi inşallah bu toplulukta böyle bir şey olmaz. Veya bu derse muhatap olan toplulukta böyle bir durum söz konusu olmaz. Ama diyelim bunu biri dinledi. İşte hadi efendim ben gideyim o zaman imam olayım. Vay bu imamlık ne kadar önemli bir şeymiş. Değil. Öyle değil mi? Değil. Niye? Çünkü bizim muhakkamızda özellikle resmi imamlık demek, küfrü imana tercih etmek demektir. Çünkü imamlığın bizzat kendisi bile kurum olaraktan küfür sisteminin meşruiyetine bir aracılıktır. Yani çünkü imamların varlığı halkın gözünde bütün şirkin Fesadın bidatların temeli olan sistemi, bu Allah ze ve Celle'nin buhçettiği sistemi insanların gözünde meşhulaştırıyor. Ayrıca bunun dışında Türkiye'de zaten imam olurken önce küfür maddesinin altına imza atmak veyahut da nadir de olsa küfür maddesini bizzat nutuk etmekle beraber insanlar imam oluyorlar. E, hepimiz biliyoruz ki bu ne ikrahtır ne de zarurettir çünkü e, mide doldurma sevdası. Veya da biraz daha rahat hayat koşullarına ulaşabilmek ne ikrahın ne de zaruretin manasına dahil değildir. Evet. Ve kulla ma ne kadar bulunursa muahilatul imameti fi şahsin imamlığın e, imamlığa uygun olan haller imamlığın e, e, imamlık ehliyetini insanda bulunduran şartlar ne kadar fazla olursa kana awla bil qiymi biha. Onu, onunla onu yapmaga en evvel olan o olur. Minmen huvedu ne onun dışındakilerde. Yani demek ki imamlığın imamın ehliyetleri bazı şeyler var. Yani imamet için ehliyet lazım. Öyle mi? Ne ehliyeti bu? Ee, bu ehliyetten kastımız normal bildiğimiz ehliyet değil. Öyle değil mi? Bu ehliyetten kastımız yani kişiyi imam yapabilecek olan. Veya kişi imamlığa getirecek olan bir takım şeyler. İşte mesela kıraatinin güzel olması, Müslüman olması. Öyle mi? En başta dininde salih olması mesela. Kıraatinin güzel olması, kavmin en fakih'i olması gibi. Bunlar e, nedir? E, bunlar eee imamlığın e, imamlı imam, insanın imamlığa ehil yapan maddeler. Bunlar ne kadar insanda fazla olursa, yani ne kadar bulunursa insanda diğer insanlardan daha evlâ olur bu işi yapmaya. بَلْ يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ الْقِيَامُ Bazen de onun üzerinden muayyen olur. Yani onun yapması lazım. İza لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهُ Onun dışında biri bulunmazsa, yani bu işi yapabilecek, bu işe layık olan biri bulunmazsa o kişinin bu işi yapması onun üzerinden ne olur? Muayyen olur. Şimdi imamlığın müehhilatına geçeceğiz. Yani ne? Neler veya uta bir insanı imamlığa müehhil hale getirir. Neler bir insanı imamlığa müehhil olan bir hale getirir. Falâula bil imameti en evlâ olan el ejvedu kıraaten li kitabillahi Allah azze ve kitabını en güzel okuyandır. Vahhu al-lâdi kimdru Yucidu kıraate'l-Kur'an Kur'an Kur kıraatini güzel yapan hakkını veren insandır. Bi en ya'rifa bilmesidir, mesidir maharice'l-hurufi harflerin mahreçlerini ve la yalhana ve onda lahnetmeyen yani yanlış okumayandır. Harfleri değiştirip yanlış okumayandır. Ve yutabbiqu kawa'id'il-kiraati kıraat kurallarını tatbik edendir. Min gayri takellufin ve la tanattuin yani kendisini zora ve sıkıntıya sokmadan eee kaideleri e, tatbik edendir. Tamam Burada kasıt kimdir? Mesela özellikle bu e, bir okuma tarzı var ya yani şarkı okur gibi Kur'an okuma böyle bazı harfleri veya bazı uzatmaları yapacağım diye böyle kendilerini çok sıktıkları hatta işte bir nefeste Fatiha'yı okudu falan diyorlar ya mesela işte ona örnektir. Yani tekellüf ve tenettûr yani insanın kendini sıkıntıya e, sokmasıdır. Yani Allah ve Celle diyor مَا اَنزَلْنَا Aleykel Kur'an لِي تَشْقَى Biz bu Kur'an'ı sana hani zor, zor olasın e, sıkıntı yapasın diye biz sana indirmedik. E bu Kur'an-ı Kerim'i ondan dolayı şey değildir. Yani Kur'an-ı Kerim'i güzel sesle okumak sünnettir. Ama tekellüf ve tenattu'a gitmeden, hele günümüzde olduğu gibi işi şarkı boyduna getirmek zaten bu kesinlikle yakışan bir şey değildir. Ve yakunu ma zalike ya'rifu fık salatihi ma fiha. Bununla beraber yani kıraati güzel okumakla beraber eee ya'rifu fık namazını namazın fıkhını bilir ve ma yalzamu fiha ve onda gerekli olan şeyleri bilir. Keşti ha ve erkaniha şartları ve rükünleri gibi ve vacibati ha ve muhtilati ha onun vacipleri ve onu batıl kılan şeyler gibi iqaulihi sallallahu aleyhi ve sellem aleyhi ve sellem müşü sözünden dolayı ya umur quma akra uhumlik kita Allah vecelle şey ya umul quma kauma imamlık eder akra uhhum en iyi okyanlarılikabillla kitabı en iyi okuyanları va var bir mananahu min had sahi had bu manada varit olan sayı hadisler mimma yadullu dalalat edenlerdendir ala ennahu yuqaddamu fi al-imameti al-ajwadu qiraatan qiraati en güzel olan imamete öne geçirilir yuqadamu ve yani takdim edilir. El-Kur'an-ı Kerim'i yani qiraati en cevit olan en güzel olan imamette öne geçirilir. Ellezî ya'lemu fiqa's-sala o ki namazın fıkhını biliyor. Li'enne al-aqra'a fi zamanin-nebî çünkü peygamberimiz döneminde akra olan yani kıraati en güzel olan يَكُونُ اَفْقَهَا En fakih olan oluyor aynı zamanda. Yani hani mesela şu anda diyelim günümüzde karilik ayrı bir şey haline gelmiş, ayrı bir fen haline gelmiş. Ve çoğu mesela kari genelde şey değildir, ilim adamı değildir. Yani çoğu kari genelde ilim adamı değildir. Ama Resulullah'ın döneminde Kur'an-ı Kerim'i güzel okuyanlar genel itibariyle aynı zamanda o kavmin önde gelen ve fıkıhta da önde gelen insanlarıydı. Feeda istavu fi'l kıraati trate eşit olurlarsa kuddimen efqahu. Efqah olan öne geçirilir. Ey el ekseru yani fıkhta en iyi olan en fıkı en fazla olan. Li cem'ihi beyne meziyetayn iki tane meziyeti birden topladığından dolayı. El kıraati ve'l Kıraat ve fıkıh li sallallahu aleyhi ve sellem rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in zorundan dolayı fe in kanu fi al-qiraati onlar kıraati eşit olurlarsa fa a'lemuhum sünneti onların sünneti en iyi bileni imam olur ey afkahuhum fi dinillah yani Allah'ın dininde en fakih olanı manasında ve lianne ihtiyaj al-musalli çünkü namaz kılanın ihtiyacı ile'l fıkh'i fıkha olan ihtiyacı اَكْثَرُ مِنْ اِحْتِيَاجِهِ اِلَى الْقِرَائَةِ olan ihtiyacından daha fazladır. لِأَنَّ مَا يَجِبُ فِي السَّلَاةِ مِنَ القراءة Çünkü namazda vacip olan kıraat bilgisi mahsurdur. Yani sınırlıdır. Öyle değil mi? Mesela sen namazı kıldırabilmek için bütün kıraati dört dörtlük bilmek zorunda değilsin. Veyahut da şu an bir kari diyecek kadar kıraati bilmek zorunda değilsin. Sadece yanlış okumayıp lahm yapmayacak kadar okuman namazı sahih kılar vema yaka fiha min el havadis lakin namazda vaqi olan hadiseler yani fıkı ilgilendiren fiiller eylemler sözler sınırsızdır her şey olabilir e, namazda onun için insanın fıkha olan ihtiyacı namazın fıkhi bilgilerine olan ihtiyacı namazın kıratine olan ihtiyacından daha fazladır evet şimdi burada duralım inşallah şimdi burada duralım inşallah bu paragrafı açıklayalım Şimdi e, öncelikle şöyle söyleyelim. Resulullah Aleyhissalatu vesselam bir hadis-i şerifte diyor ki: Sahih hadiste Ya umul kavma اقراؤهم لكتاب اللّٰهِ Bir kavme Allah'ın kitabını en iyi bilenleri imamlık eder. Fe in kanu fi'l-kiraati şayet onlar kıraatte eşit olurlarsa fa'alemuhum bi sunnati. Sünneti en iyi bilenleri imam olur. Fe in kanu fi's-sunnati şayet sünneti bilmekte de eşit olurlarsa burada sünnetten kasıt fıkıhtır yani ilim manasındadır. فَاَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَاَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً Hicrette en önde olanları ne yapar? Hicrette en önde olanları bu defa. فَاِنْ fil فِي الْهِجْرَةِ سواء. Eğer hicret konusunda da eşit olurlarsa فَاَقْدَمُهُمْ sinna Yaşı en büyük olan öne geçer. Yaşı en büyük olan öne geçer. Şimdi hadis şerif çok açık öyle değil mi? Bir kavme önce kim imamlık yapabilir? Bir akra olan yani Kur'an-ı Kerim okumayı iyi bilen. 2- eğer kıraatte eşit olurlarsa bu defa sünnet bilgisi daha iyi olan. Tabi o dönemde sünnet denildiği zaman kast edilen şey neydi? Sünnet denildiği zaman kast edilen şey yani dini bilgisi ve dini ilmi daha fazla olan insan. Yoksa mesela diyelim şöyle bir olay olsa, diyelim iki kişi var, biri sırf hadis ezberlemiş, sırf hadis, hadislerin fıkhını bilmiyor ama diyelim 5000 tane hadis biliyor ama öbürü fakih. Misal, yani burada bu hadise göre o fakih takdim edilir. Yoksa hani daha fazla hadis ezberi olan e, değil. Evet. Hani niye söylüyorum? Mesela diyelim şimdi imamette, öne geçeceğiniz zaman aha ben Buluğul Meram'dan 500 tane hadis biliyorum. Yok ben müslümden 100 tane ezberledim falan böyle bir tartışmaya hiç e, girmeye gerek bile yok. Tabii bu işin e, şey esprisi. Faalemuhum bi sünne. "Feki kanu sünnet sev sünnette sünneti doğrularsa o zaman hicret sonra yaş." Şimdi hicretle yaşı bırakalım. Şu anda okuma ve fıkı konusuna gelelim. Şimdi birinci mesele bu paragrafta açıklayacağımız birinci mesele şu. "Okrauhum li kitabillah tan kasıt" nedir? اَقْرَأُهُمْ لِكِتَابِ اللّٰهِ tan kasıt nedir? Yani Resulullah aleyhissalatu vesselam يَأُمُّ الْقَوْمَ اَقْرَأُهُمْ لِكِتَابِ اللّٰهِ diyor ya tamam. Burada اَقْرَأُهُمْ لِكِتَابِ اللّٰهِ tan kasıt nedir? Alimler ihtilaf etmişler. Birinci görüş birinci görüş اَقْرَأْ Demek demişler hıfzı daha fazla olandır. Birinci görüş اَقْرَأْ Olandan kasıt Kur'an-ı Kerim'e dair hafzı daha fazla olandır, demişler. İkinci görüş ise, alimlerden demişler ki, ''Kiraati daha güzel olandır.'' Yani okurken okuması, kaideleri, tatbiki, harflerin harflerin mahrecinin çıkışı noktasında daha iyi olandır, e, demişler. Evet, şimdi normalde biz e, lügat olarak, baktığımız zaman gerçekten اقرأ'ten kasıt nedir? اقرأ'ten kasıt Kur'an-ı Kerim'i daha güzel en iyi okuyan yani en faziletli e, okuyan çünkü ismi nedir? İsmi tafdildir öyle değil mi? اقرأهم لكتاب الله yani en iyi Kur'an-ı Kerim'i okuyan demektir lakin sünnete baktığımız zaman sünnet ise bunu şu şekilde açıklamıştır sünnette ise mesela örnek olaraktan İbn Ömer diyor ki İmam Bukhari rivayet ediyor diyor muhacirlerin ilki Medine'ye gelince onlara Hüzeyfe Ebu Hüzeyfe'nin Mevlası olan salim namaz kıldırırdı. Çünkü o kana ekserhum kur'anan diyor onların kuran yönünden en fazla olanıydı yani Kur'an-ı Kerim'i ezber yönünden en çok olanıydı diyor yine mesela Amr ibni Seleme diyor ki benim yine İmam Buhari rivayet ediyor babam diyor Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın yanına geldi ve dedi ki sizden biri şey olduğu zaman iza hadaratis salatu felyu'edzine ahadukum feveliy'amkum ekserukum kur'anan yani sizden ezan okunduğu zaman şey namaz vakti girdiğinde biri ezan okusun ve Kur'an'ı en fazla olanınız da imamlık etsin dedi diyor ve diyor ben altı veya 7 yaşındaydım. Benden daha çok Kur'an bilen olmadığı için beni takdim ettiler. Yani hafızım Kur'an-ı Kerim'de daha fazla olduğundan dolayı e, Müslümanlar beni takdim ettiler diyor. Mesela burada bu iki hadis akra'dan kastın ne olduğunu açıklıyor. Daha fazla Kur'an-ı Kerim'i hafız etmeyi açıklıyor. Ama lugat olarak baktığımız zaman neyi açıklıyor? Lugat olarak baktığımız zaman akra ise en güzel okuyan kıraati en iyi olandır. Allahu alem İki mana birden ekra'ın içerisinde geçerlidir. Yani hefzı en fazla olan ve okuması en güzel olan. Hefzı en fazla olan ve okuması en güzel olan. Tamam. Diyelim biz bir toplumdayız, iki tane kardeşimiz var. Bir tanesi kuran ı Kerim'den çok ezber yapmış, öbürü ise kuran ı Kerim'in kıraati çok güzel. Yani okuması, kaideleri tatbik etmesi çok güzel ama bu ezber yapanın kuran ı Kerim'i okurken yanlış okuyor mesela hangisini imam yapacağız? Akrauhum'l kitabilllahi yapacağız. Çünkü her ne kadar bunun hafızı çok olsa da o dönemde Kur'an'ı hafze edenler aynı zamanda kari olan insanlardı. Öyle değil mi? Hatta mesela biliyorsun Hazreti Bekir'in Kur'an-ı Kerim'i toplamasının sebeplerinden bir tanesi nedir? Resulullah Aleyhissalatu vesselam döneminde var olan hafızların ki onlara kari deniliyor mesela onların şey ve gününde çoğunun şeyedilmesidir. Yani o dönemde gelip oturup Kur'an'ı ezberleyenlerin birçoğu Aynı zamanda Kur'an ı Kerim'i okuma yönünden de en iyi olanlarıydı. Ama bugün böyle bir şey yok. Yani bakıyorsunuz Kur'an ı Kerim'den çok adamın ama okuması çok kötü. Bakıyorsunuz okuması çok güzel, kıraati güzel ama hafızı yok. Onun için böyle bir karşı karşıya gelme durumu olursa iki kişi arasında hangisini takdim edeceğiz? Ee, biz okuması daha güzel olanı takdim edeceğiz. Çünkü bunun şeydir, e, hafız. E, önemlidir. Ama diyelim iki tane karı yan yana geldi. Misal iki karı yan yana geldi. İkisinin de okuması güzel. O zaman hangisini takdim edeceğiz? Birinin hangisinin ezberi hangisinden daha çoksa o zaman onu takdim edeceğiz. Yani ikisi de tecvidi, kıraati okuması güzel iki kardeş var. Mahreci diyelim. Ama birinin ezberi diğerinden daha fazla. Ezberi daha fazla olanı ne yapacağız? Ezberi. Çünkü o zaman bu hadislerde geçen اكثرهم Kur'an'ın veya e, bunlar ne olur? Bu hadisleri tatbik etmiş oluruz. Evet. Şimdi dedi ki, ''Kıraatte eşit olurlarsa, bu daha a'lemuhum bis sünne'' Yani fıkhı, ilmi, en güzel olanlar ne yapacaklar? En güzel olanlar bu defa imamete geçirecekler. Fıkhı, ilmi, en güzel olanlar imamete geçirecekler. Güzel. Lakin burada şöyle bir ihtilaf var alimlerin arasında. Şöyle bir ihtilaf var. Diyorlar ki, sözlü olarak, Peygamber aleyhissalatu vesselam bu sıralamayı yapmıştır, doğrudur. Yani أقرأهم لكتاب الله sonra أعلمهم بالسنة Bunda bir problem yok. Ama diyorlar, pratiğe baktığımız zaman Resulullah aleyhisselatu vesselam kavmin içinde okuması en güzel olan insanlar bulunmasına rağmen başkalarını onlara takdim etmiştir. Tamam mı? Mesela örnek diyeceksiniz burada bu örneğimiz nedir şudur. Ve Tirmizi'de Peygamber Aleyhissalatu vesselam bizzat diyor ki ve akrauhum Ubey İbnü'l-Ka'b. Yani benim ümmetimin en güzel Kur'an okuyanı kimdir? Ubey İbnü Ka'b'dir. Benim ümmetimin en güzel Kur'an okuyanı Ubey İbnü Ka'b'dir. İmam Bukhari İbn Abbas'tan naklediyor. İbn Abbas diyor ki Ubeyyun akrauna. Ubey bizim en güzel Kur'an okuyan okuyanımızdır. Ubey Bizim en güzel Kur'an okuyanlar, yani akrauna en kari olanımızdır. Öyle mi? O zaman biz burada neyi anlıyoruz? O toplumda Ubey ibn-i Ke'ab, sahabenin arasında en güzel Kur'an-ı Kerim'i okuyanlardı. Başkaları da vardı, mesela i̇bn Mes'ud gibi. Öyle mi? E vesaire. Ama Resulullah hastalandığında veya bir kavmi e, arasını sulh etmek için veya herhangi bir işten dolayı cemaat namazından geri kaldığında Kavme kim imamlık ediyordu? Ebu Bekir imamlık ediyordu. Bak dikkat edin. Ebu an imamlık ediyordu. Bazı alimler buradan yola çıkarak diyorlar ki Resulullah bu sözü söylemiştir doğrudur. Ama kendisi fiil olarak da ne yapmıştır? Efkah olanları, daha fakih olanları kiraati daha güzel olanlara takdim etmiştir. Efkah olanları, daha fakih olanları kiraatı daha güzel olanlara takdim etmiştir. Yani Ubeyb ibn-i işte vesaire Resulullah ve Vesselam Ebu Bekri geçirmiştir. Bazıları diyorlar ki bazıları diyorlar ki bu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın kendinden sonra en çok Ebu e önem göstermelerini istediğinden dolayıdır. Yani başa onu geçirmeleri, en çok ona önem göstermelerini istediğinden dolayı bunu yaptı. Yoksa böyle bir gaye sen yani özel bir gayeden dolayı. Yoksa aksi halde sözüne muvaffakat eder ve Aleyhisselatu vesselam Ubey gibi en karı olanları geçirdi diyorlar. Ama biz buna cevap olarak ne diyebiliriz mesela? Hayır, çünkü Resulullah bir kavmi sulh etmek için gittiğinde Bilal yani müezzin olan Bilal, Ebu Bekir'e teklif ediyor. İstersen diyor ezan okuyayım sen geç namaz kıldır. Ve sahabeden hiçbiri de hayır ey Ebu Bekir sen dur da şey geçsin hani en kari olanımız geçsin demiyor e mesela. Bu onların yanında oturmuş bir durum. Hak mesela yine bir gün Resulullah olmadığında kim namaz kıldırdı onlara? Abdurrahman ibni Avf kıldırdı. Yani yine en kari olanları ne yapmadı? En kari olanları gene öne geçmedi. Ondan dolayı nedir? Ondan dolayı e, Allahu alem en racih olan bu konuda bir toplumda fakih olan biri varsa tabi hangi şartla kiraati namaza halel getirecek boyutta olmamak kaydıyla yani kiraati namaza halel getirecek boyutta olmamak e, kaydıyla hani okuması düzgünse ama bir kari gibi çok güzel değilse okuması en fakih olanların, ekra olanların önüne geçirilmesi Allahu alem daha racih olandır tamam? bir saniye bu Gerçekten iki gündür hava çok aşırı derecede sıcak. Allah azze ve celle özellikle sıcakta çalışanlara yardımcı olsun. Evet. Burada bir üçüncü bir mesele zikretmek istediğimiz. Akra diyoruz ya mesela kari diyoruz. Genelde bizim toplumumuzda hatta bazı e, maalesef e, Müslüman kardeşlerimizde de kari deyince insanlar Kur'an-ı Kerim'i güzel makamla okuyan anlıyorlar. Yani kesinlikle bunu bilin İslam'da Kari denildiğinde veya fıkıh kitaplarında gördüğünüzde veyahut da kıraat ilmi diye gördüğünüzde makamla bunun uzaktan yakından alakası yoktur bu ilmin. Tamam mı? Makamla uzaktan yakından bu kasıtla bir alakası yoktur. Kariden kasıt nedir? Kari yani Kur'an-ı Kerim'i güzel okuyan, mahreçleri güzel çıkaran, kaideleri güzel tatbik eden, harfleri yerli yerinde e, kullanan kariden kasıt budur. Ha bununla beraber bununla beraber sesi ve makamı güzel olursa nurun ala nur olur. Öyle mi? Ama ses ve makamın güzel olmasının bu konuyla hiçbir şekilde uzaktan yakından alakası yoktur. Hele özellikle sesi ve makamı güzelleştireceğim diye tanattu'u ve tekellüfe giden insanlar, kesinlikle yani İslam dininde kerih yönüden bir iş yaptıklarından dolayı onun bununla zaten hiçbir şekilde alakası söz konusu değildir. Evet. Devam edelim. فَإِذَا اِسْتَوَوُ فِي الْقِرَاءَةِ Faidan istavu fi'l-qiraati. Kıraateleri meşit olurlarsa ve fıkhi fıkhta ha yu'stafl bir alttan okuduk bir üstten okuyacağız. Faida istavu fi'l-fıkhi ve'l-qiraati ve kıraati diyelim eşit oldular. Yani mesela örneğin diyelim eee şu anda burada iki kişi imamlık yapacak olsa mesela Kur'an-ı Kerim hafıza aynı ilim seviyeleri de aynı diyelim. Yani aynı şeyleri okumuşlar. Mesela bu şekilde eşit oldular. Kuddimul akdamu hicraten. Hicret yönünden en kadim olanı ne yapılır? Hicret yönünde en kadim olanı takdim edilir. Vel hicradu hicret nedir? İntikalu min baldi'ş-şirki ila baldi'l-islam. Şirk beldesinden İslam beldesine e, intikal etmektir. Hicret budur. Fe iza istavu fi'l-kiraati ve'l-fıkhi vel ve hicrete eşit olurlarsa قدم الاكبر سنا يا شيئا كبير olan takdim edilir. Li kavlihi sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah'ın sözünden ötürü "Valiye ummekum ekberukum." Size en büyük olanınız imamlık etsin. Mutefakun aleyhi. Li enne kibr as-sin fi'l-islami fadiletun. Çünkü yaşın büyük olması İslam'da fazilettir. Ve li annahu çünkü o akraba ila'l-hushu' hushu'an yakunulandır ve icabeti'd-du'a ve duaya en yakın olandır. Vadeliğe göre bu terbiyenin üzerinden alındığı, alındığı, alındığı, alındığı, alındığı, alındığı, alındığı, alındığı, alındığı, bu bir saniye burada kitapta yanlış yazım var sanki alındığı, والدليل... alındığı, Şimdi ya diyeceğiz ki burada yazımda yani harekeleme ya diyeceğiz ve delilu ala hada tertibi alhadisu laz diyeceğiz. Ve yut diyeceğiz ki eddelilu ala hada tertibu alhadisi diyeceğiz. Yani ikisinden bir ama hada tertibu alhadis bu şekil olmaz. Ellezî rawahu Muslimun an Ebî Mes'ûd el-Bedrî. İbn Mes'ud Ebû Mes'ûd el-Bedrî'den Mes Mes Muslim rivayeti hadistir. قال يا ام القومه اقربهم لكتاب الله بالقومه قرانا اني bilenleri fa in kanu fi al Sünne sawa an fa alimhum en iyi bilenleri fa in kanu fi al-sunnati sawa an shay al-sunnati ishtorlarsa fa en en قال شيخ وليسام ابن تيمية İbn Teymiyye dedi ki rahimehullah "Fa qaddama'n-nebiyyu sallallahu aleyhi ve sellem rasulullah es-sallam takdimati bil fadilati bila ilmi bil kitabi ve Sünneti, Kitap ve sünnet ilmini bilmenin faziletiyle takdim etti. "Fe in ilmi ilimde işte olurlarsa quddime bis-saq'i amel salih Salih olan amelde önde gelmekle ve quddime's-sabiqu ile ila'l-amelis-salih ve salih amelde de ''السابق'' önde gelen ''bi ihtiyarihi'' ile amelis salih. Yani salih ameli kendi ihtiyarıyla yapanın önde geleni takdim edilir. وَهُوَ muhaciru O da muhacirde ''عَلَى مَنْ سَبَقَ بِخَلْقِ اللّٰهِ وَهُوَ كِبَرُ السِّنِّ Ondan sonra da kim gelir? Allah'ın yaratılışında önde olan gelir, o da nedir? O da yaşın büyük olmasıdır. Şimdi demek ki diyelim bu saydıklarımız yani işte fıkıhtır, kıraattır burada adamlar eşit olursa üçüncü sırada kim gelir? Üçüncü sırada hicret gelir. Tamam mı? Üçüncü sırada hicret gelir. Şimdi tabi burada bakın İbn-i Teymiye'nin bu, Rahimahullah'ın. Diyor ki bak dikkat edin hicret demiyor. فَاِنْ اسْتَوَوْ فِي ilmi ilimde eşit olurlarsa قُدِّمَ بِالسَّبْقِ اِلَى الْعَمَلِ salhi. Salih olan amelde önde gelenler bu defa tercih edilir. Şimdi Vesselam'ın döneminde şeyi hatırlayın, e, akide dersinde velâ konusunu hatırlayın. Biz demiştik ki insanın iman ettikten sonra o dönemde imanının açığa çıkmasının yani imanını ispatın en güzel en faziletli yolu neydi? En faziletli yolu kişinin bizzat kendisinin Allah ve Rasulüne hicret etmesiydi. Yani müşrikleri ve müşriklerin yurdunu terk edip İslam'a ve Müslümanların yurduna hicret etmesiydi. Ve bu en salih amellerden kabul ediliyordu. Ve insanlara bir şeye tercih ederken Allah'ın ve Rasulünün ee, kabul etmiş olduğu kriterlerden bir tanesiydi kişilerin kendi ihtiyarıyla hicret etmiş olması ve hicreti zor dönemde yapmaları. Yani hani e, fetih yapıldıktan sonra artık insanlara rahat olduktan, İslam çok kuvvetlendikten sonra değil, Resulullah ve Müslümanlar mustazafken, zorken veya bazı sıkıntılar varken insanların yurtlarını, memleketlerini Allah ve Resulü için terk etmeleri. Ama bakın i̇bn Teymiye bunu nasıl isimlendiriyor? ''Amel-i Salih'' diye isimlendiriyor. Niye? Çünkü bazı dönemlerde hicret olmayabilir. Yani mesela diyelim her tarafta İslam olduğu zaman insanlar İslam devletinde doğan büyüyen bir adamın e, hicret etmesine gerek yoktur mesela öyle değil mi? Veyahut da her tarafın küfür beldesi olduğu bir zamanda yani küfür, her tarafın küfür beldesi olduğu yerlerde insanların hicret etmesini gerektiren bir durum söz konusu bilir Ha onun için böyle kısır bir yerde kalmasın diye bu manayı genişletmiştir. Yani hicretten kasıt nedir? Hicretten kasıt Allah'ın izniyle İslam yönünde salih amel ve fedakarlık noktasında en önde gelen insanlardır. Bunların içinde de en zor olan dönemde bunu yapanlar ve kendi ihtiyarıyla yapanlar en ön sahiptadır. Diyelim mesela şimdi biz bir ortamda bulunuyoruz. Hiç hicret eden yok mesela bu anlamda yani hadis-i şerifte varit olduğu anlamda hicret eden yok. Herkes kıraatte, ilimde diyelim eşit. Hicret, üçüncü sıramız hicret ya, hicreti açıklıyoruz şu anda. Biz kimi seçeceğiz? Allah yolunda en çok fedakarlık yapan, yani İslam dinini kabul ettikten sonra Allah Azze ve Celle için en çok şeyden vazgeçen ve en çok sıkıntıya katlanan kardeşler kimse, onlar ne yapılacaklar? Onlar takdim edilecekler. Yoksa sadece hicret dersek, çok bir dar, dar bir alana sınırlandırmış oluruz bu şeyi, mefhumu. E, hicret eden yok, o zaman bu üçüncü sırayı iptal ederiz. Hayır. Bakın Şeyhülislam ve Mütemiyye'nin yani bu açıklaması gerçekten nedir? Gerçekten mükemmeldir. O zaman biz ne yapacağız? Ee, Allah için en çok fedakarlık yapan, İslam'ını pratik olarak ispat eden kardeşler üçüncü sırada gelecek. Eğer bunda da diyelim eşit, yani gerçekten fedakar muhacir bir topluluk e, var bakarız o zaman muhacirlerin içinde en zorlu muhacirliği yapan, fedakarlığın içinde en zorlu fedakarlığı yapan onda diyelim bulamadık. Hepsi eşit. O zaman kimi geçiririz enine? O zaman ee feenkano fi şeyda fi'l-hijreti sawaen fa'aqdamuhum sinna. O zaman yaşı en büyük olanı geçiririz. Neden? Çünkü daha önce de zaten söylemiştik. İslam dininde Zaten yaşlılara İslam dini hürmet etmemizi, onlara ikramda bulunmamızı, öyle değil mi? Büyüklerimizi saymamızı, sevmemizi bize emrediyor zaten. Ve yaşlıların hem tecrübesi hem salih amellerinin daha fazla olması vesaire. Ondan dolayı eğer yaşlı biri varsa yaş olarak o zaman da ne yapılır? O zaman da bu insan takdim edilir. Evet. Şimdi burada bu konuyu ya burada duralım inşallah evet burada duralım kaldığımız yerden Allah izin verirse devam ederiz kaldığımız yerden burada devam ederiz çünkü hem vaktimizi bir iki dakika içine doldurmuş olacağız hem de yeni Konuyla bağlantılı ama yeni bir mevzuya gireceğiz. Tam burada işaret koyalım inşallah. Bir daha yarına buradan devam ederiz. Bu akırda amin. Alhamdulillah, yarabbiyale.